Terem Müslümanlar, kuran Mucizül Beyan beşerin uğrağı olduğu devirlerde uğrayan cemaatler, uğrayan milletler aziz olma yolunu öğrenmişlerdir. O sayede aziz olmuşlardır. Her meselesinde Kur'an-ı Mucizül Beyan'a müracaat eden, gönül hayatını onunla tansim eden, Aile yapısını onunla kuran, milletinin temelini onunla atan, içtimai terbiyeyi ona bağlayan milletler mesut olma yolunu öğrenmişlerdir. Kur'an-ı Kerim uğrak olmadan kaldırıldığı, raflara konduğu veya duvarlara izaz ve ikram edilerek asıldığı günden bugüne aile yapısı onunla kurulmamış. Fert ruhunu ve gönlünü onunla hazırlamamış, cemiyet düzeni onun üzerinde kurulmamış, devletler ondan istimdad etmemiş, istifade etmemiş, istifade etmemiş. Fert de berbat olmuş, cemiyet de fahimal olmuş, devletler de yıkılmış, ayak altına gelmişlerdir. Kur'an-ı beyan ezelden geldiği gibi ebede kadar gidecek. Hükmü hiçbir zaman zahir olmayacak. Nasıl olduğu an nasıl hüküm ferma, nasıl muhteşem bir havatı var, kıyamete kadar o ihtişam devam edecektir. Ne zaman ve hangi şartlar altında olursa olsun ona müracaat ettiğiniz zaman bütün ihtiyaçlarınızı giderir, keyfiyette onu bulacaksınız. Mevizede işte bu hususları size arz etmeye çalıştım her devrin insanının, dermanının içinde meknuz bulunduğunu, bütün yıkılmalar, sökülmeler, dökülmelerin o sayede tamir olabileceği hususu, onda meknuz bulunduğunu arz etmeye çalıştım. Şu yıkık dökük devrimizde, bütün mukaddes şeylerin ayak altına alındığı şu devirde, Değer hükümlerinin alt üst edildiği şu devirde, demagojinin, safsatanın, felsefenin hüküm verme olduğu şu devirde, gerçek aklın mahallinden arz edildiği şu devirde, hakiki mantığın rafa konduğu şu devirde, beşer Kur'an'ın Kur akıl ve mantıkta meydana getirdiği orijinal şeylere çok muhtaçtır. O sayede felsefenin diyalektinden kurtulacak, o sayede gerçekte yüz yüze gelecek, o sayede aldanmaz bir yola girecektir. Kendisini aldatmaz bir yola girecektir. Kur'an-ı Kerim muhteşem edabe havasıyla اَلَيْكُمْ اَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَهْتَدَيْكُمْ ilk devrin insanına söylediği ilahi, nurlu, bereketli bir ifadedir. Size gerekli olan şey sadece nefislerinizdir, nefsinizin muhasebesini yapınız, içinize dönük olunuz, manevi yapınıza doğru derinlesiniz, ruhunuzu enine boyuna keşfediniz, nefsinizi kavramaya zapt etmeye çalışınız, onu iltizam ediniz, onu kurtardığınız zaman kurtulmuş olacaksınız. Onu kurtardığınız zaman beşeri de kurtarmış olacaksınız. İlk devrin sözü bu söz, öyle sözdür ki kıyamete kadar beşer bu devirleri çok geçirecektir. Şarlatanlıklarla, çerbeselerle meselenin halledilemeyeceğini göreceği çok devirleri geçirecektir. Kendine dönmesi gereken devirleri görecektir. Nefsini halletme, nefsiyle olan kavgasında sahili selamete çıkma, onunla olan duruşmada muzaffer olabilme, durumuyla, keyfiyetiyle çok karşı karşıya gelecektir. Aleykum en huzukum, la yadurrukum manballe izahfedeytüm. Doğru yolu seçmiş, intihap etmiş iseniz başkalarının dalaleti sizi çok meşgul etmesin, size zarar vermez o dalalet. Kafirin kafirliğini anlatmak sizi meşgul etmesin. Farmazon'un farmazonluğunu anlatmak sizi meşgul etmesin. Kafirin düzen dolabını anlatmak sizi meşgul etmesin. Nefsinizi intizam ediniz, batılı takvirden iştinaf ediniz, Sana şeyleri anlatmayınız. Güzel şeylerin naşir olunuz, hakikatin mürşidi olunuz. Aleykum en hutukum la yedurrukum men dallai biz bunda şunu görüyoruz, birinci dönemde insanlara gerekli olan şey nefisleriyle olan kavgalarını muzafferiyetle bitirmektir. Nefis sahasında verecekleri muharebede sahili selameti emni içinde çıkmalarıdır. Ve sonra başkalarının dalalet ve küfürleriyle küfranlarıyla mektul olmamaktır. Güzel olan İslamiyet'in güzelliklerini neşretmek suretiyle, Afkar ve kulub içine girecek şeyler, sadece ve sadece onun en varının olmasını tehdîn etmektir. Sonra görüyoruz ki arkadan emr bilmağırf geliyor. Üdoo ilā sabīlirabbik bilḥakmati wal-muʿayyidatilḥasanah, wa jādilhum bil-latihi aḥsan. Fadak Allahu lāzim. Rabbinin yoluna, muayyesei hasaneyle tatlı bir cidal davet et hikmetli sözler söyle, irşad edici durumda bulun, onu hak yoluna davet et, ferman-ı ki ben mefhumen artettim, karşımıza çıkıyor. Demek ki bir noktada, bir noktaya kadar nefsinle uğraşmak, onun ıslahına çalışmak, söylenen sözleri ona dinlettirmek, Hz. İsa'nın dediği gibi nefsine nasihat et, kabul ederse başkasına söyle. Yok nefsin hala nasihatı kabul etmiyorsa onun kabul edeceği anı an intizar demektir. Sen menhiyatlar içinde yüzüp duruyorken, ahlaksızlıktan sirilamamışken, başkalarının talatını anlatmanın, anlatmasının, anlatmanın küfrünü anlatmanın hiçbir manası yoktur. Birinci dönemde insan nefsini intizar edecek. Başkalarının talaletiyle meşgul olmayacak. Bu ayetin hükmü kalkmış, kalkmamış, nasip mensupçular hükmü kalkmıştır diyorlar. İkinci dönemde emr bil maruf nehyâni hünkâr yapacak, başkalarını kötülüklerden alıp koyacak. Ve biz bu iki ayeti yan yana getirdiğimiz zaman hasıl olan vahvetler şunu görüyoruz. İnsan evvelen ve bizzat nefsini düşünecek, saniyen ve bil arez başkalarıyla meşgul olacak talih derecede başkalarının irşadına, iş irşadıyla meşgul olacak. Ben başkalarını kurtarmak için kendim dalalette yaşıyorum. Bu şeytanın ifal ve tesvilinden başka bir şey değildir. Dalalet, küfür ve küfrandan başka bir şey değildir. Kendisini kurtaramayan insan başkalarını hiç kurtaramaz. Nebiler bu mevzuda bizim için numune-i imtisaldir. Her nebinin bir sıfatı vardır İsmet, bir sıfatı vardır sadakat bir sıfatı vardır fetanet, bir sıfatı vardır emanet. Bütün bu vasıfları haiz bulunduktan sonra nebi, makamı mualla olan irşad makamını işgal eder ve halkı rüşad eder. Nebiler söyledikleri sözleri yaşamışlar. Ondan sonradır ki halka tebliğ etmişler. Evet, ikinci makam, yaşadığı şeyleri halka intikal ettirme. Ruhunda duyduğu şeylere tercüman olma, halka anlatma. Gönül hayatını, gece hayatını, gözünün yaşını, kalbinin ıstırabını halka anlatma. Başkalarının ısrabını değil. Ve üçüncü durumda numuneyi imtisal insan olma. Aleyküm enfusukum bize bunu anlatıyor. numuneyi imtisal insan olma. En karanlık en muzdim devirlerde dahi. En uzaklardan görünebilecek kadar parlak şeffaf varlıklar haline gelme. Gökteki yıldızlar gibi küreye arzın neresinden bakılırsa bakılsın, şehra yıldızı gibi, bir güneş gibi bir kamer gibi görünme durumunu ihraz etme. İşte o zaman tevç tevç beşerin arkanızda saf bağladığını göreceksiniz. Beşerin tevç tevç İslamiyete dehalet ettiğini göreceksiniz. Yeryüzü milletleri cemaat cemaat İslamiyet'in hidayetiyle ihtida ettiklerini müşahede edeceksiniz. Perişan halle, yıkılmış bir gönülle, harap olmuş kafalarla yeryüzünün fethine çıkan insanlar, nasıl büyük bir gaflet ve talalet içinde olduklarını herhalde bu izah edilen şeyler karşısında anlamaları gerekir. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri, Nebilerin, Sıddıkların yolundan ibaret olan, tariki müstakime bizleri hidayet eylesin, nefsini bırakıp, ruhunun maliyata teşvik edilmesini bırakıp, aklının çok ulvi alemlerde nurani şeylerle meşgul olmasını bırakıp, başkalarının küfür ve küfranıyla meşgul olma, başkalarının küfür ve küfranını deşme, tasvir etmek ki bir mümin için en çirkin şeydir. Onlardan bizleri masum ve mahfuz buyursun. ألا إنا أحتنا الكلام وأبلع النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرأ القرآن فاشتمعوا له لعنصتوا لعلكم ترحمون